246. Mektup Bu mektup Mir Muhammed Numan'a yazılmıştır. Aradığı makama kavuştuğu ve kemal ve tekmil mertebeleri ve zaman zaman olan gevşekliğin sebebi bildirilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd olsun. peygamberlerin efendisine ve onun temiz ailenin ve ashabının hepsine salat ve selam olsun, Arka arkaya gelen kıymetli mektuplarınız bizleri çok sevindirdi. Oraya giden bulunmadığı için her birine ayrı ayrı cevap gönderilmedi. Affınızı dilerim. Mir Davut'la gönderdiğiniz mektup geldikten sonra, bir sabah namazından sonra kardeşlerimizin arasında oturmuştum. İsteyerek veya istemeyerek sizi düşündüm. Eskiden kalanlardan görülebilenlerin de yok olması için ve His olunan karanlıkların ve bulanıklıkların giderilmesi için çalıştım. Hilal şeklinde kemaliniz tam bedir haline geldi. Hidayet güneşinde bulunanların hepsi bu tam ay üzerinde göründü. Öyle oldu ki aranılan ve umulan kemallerden verilmedik hiçbiri kalmadı. Kavın alabildiği kadar dolduruldu. Bundan sonra yavaş yavaş daha dağılır. Bu halin alemi misandeki görüntüsü uzun zaman karşında kaldı. Böylece doğruluğu iyice anlaşıldı. Bundan dolayı Allahu u Teala'ya hamdolsun. Bu nimete kavuşacağınızı daha önce gördüğünüz rüyada haber vermiştiniz. Bu kavuşmayı çok istiyordunuz. Allahu u Teala'ya hamdolsun ve şükür olsun ki size karşı olan borcumu tamam ödemiş oldum. Sözümü yerine getirmiş oldum. Bu kemale uygun olarak, taliplere çok faydalı olacağınızı ve oralarda çöllerde bulunanların bile mübarek varlığınızla nurlanacaklarını ümid ederim. Ara sıra çalışmanızda gevşeklik olduğunu yazıyorsunuz. Aşırı kavz halinin buna sebep olduğu görünüyor. Sizin kavz haliniz çok ve uzun sürdüğü için bundan hazır olan durgunluk da uzun sürmektedir. Bununla beraber ibadetleri yapmak ve vazifeleri yerine getirmek için kendinizi zorlayınız. Bu sene yüksek bilgiler ve kıymetli marifetler ihsan edildi. Bunları bildiren iki müsvettihi kardeşimiz Mevlana Muhammed Emin götürdü. Orada acemiz Hazretleri'nin rubaiyatlarından birkaçının açıklanması vardı. O rubaiileri Feruze Bağdat'ta kardeşimiz okurken yazmıştım. Rubaiyelerin açıklarken vatede vücut belgeleri de yazıldı. Alimlerin sözleriyle Sofiye'nin Vahdet-i Vücud sözleri birbirine uygun getirildi. İki tarafın ayrılığı yalnız sözde bırakıldı. Müsveddelerden ikincisi, kıymetli olun Muhammed Sadık'a yazılan bir mektuptur. Çok uzun ve geniş yazılmıştır. Bu bilgilerin derecesinin yüksekliği okunduğu zaman anlaşılır. Bir yerinde şüpheye düşerseniz sorunuz. 247. mektup Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmet Hazretleri'ne yazılmıştır. Allahu Teala'nın varlığını gösteren yine kendisi olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala'yı delilsiz vesilesiz olarak tanıdım. Daha doğrusu delilleri Allahu Teala vasıtasıyla tanıdım. Çünkü her şeyin delili, her şeyin varlığını gösteren onun varlığıdır. Onu gösteren bir şey yoktur. Çünkü delil olanın, gösterinin, gösterilenden daha çok meydanda olması lazımdır. Ondan daha çöküne vardır. Çünkü her şey onunla meydandadır. Her şeyin varlığı ondandır. O kendini de, her şeyi de göstermektedir. Bunun içindeki Rabbimi Rabbim vasıtasıyla tanıdım ve her şeyi onunla tanıdım deriz. Böyle olduğu münazara ilmindeki limmi usulüyle anlaşılmaktadır. Alimlerin çoğuna göre inni deliliyle anlaşılır. Limmi, limmeli yani niçinli demektir. Niçin sorularını cevaplandırmak lazım olur. İnni, inneli yani elbetteli demektir. Belli olduğu için niçin demeye lüzum yoktur. Delilin limmi ve ya inni olmasının görüş ayrılığındandır. Doğrusuysa burada delil aramanın yeri yoktur. Çünkü Allahu Teala'nın varlığı meydandadır. Meydanda olmasında hiç şüphe yoktur. Her şeyden daha açıktır. Ancak kalbi hasta, gözünde perde olan anormal kimse göremez. Her şey açıkdaki beş duyumuzla anlaşılır. Hepsinin varlığı Allahu Teala'dandır. Böyle olduğunu anlamayanların çoğu hasta kimselerdir. Onların hasta olması böyle olmasına zarar vermez. Size ve doğru yolda olanların ve Muhammed Aleyhisselam'ın izinde gidenlerin hepsinin selamı olsun. 248. Mektup Bu mektup Mirza Hüsamettin-i Ahmet Hazretlerine yazılmıştır. Peygamber'e tam tabi olanların, onların bütün olgunluklarına kavuşacakları ve hiçbir velinin hiçbir nebi derecesine çıkamayacağı bildirilmektedir. Bizi bu hale kavuşturan Allahu u Teala'ya hamdolsun. Allahu Teala bize doğru yolu göstermeseydi biz bulamazdık. Allah Teala'nın peygamberleri doğru yolu göstermek için gelmiştir. Peygamberlere uyanların en üstleri onlara çok uydukları ve aşırı sevdikleri için daha doğrusu yalnız Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanı olarak izinde bulundukları peygamberlerin bütün kemalatını, üstünlüklerini kendilerine çekerler. Büs bütün onlar gibi olurlar. O kadar benzerler ki yalnız uyan ve uyulan Önce olan sonra olan ayrılığından başka aralarında hiçbir ayrılık kalmaz. Böyle olmakla beraber uyanlardan hiçbiri peygamberin en üstününe uyanlardan olsa da hiçbir peygamberin peygamberlerin en aşağıda olanının bile derecesine yükselemez. Bunun içindir ki peygamberlerden sonra bütün insanların en üstüne olan Ebubekir i Sıddık Hazretleri peygamberlerin derecesi en aşağıda olanından çok daha aşağıdadır. İşte bunun için peygamberlerin mebde-i tayünleri ve rehberi olan yani onları terbiye eden, yetiştiren isimler aslında kaynaktandır. Ümmetin en üstünleri olsun, en aşağıları olsun. Hepsinin mebde-i tayünleri ve rehberi olan isimler asılların çeşitli zılleri, görüntüleridir. Asılla gölgesi nasıl müsaadeyi olabilir? Allahu Teala elbette kelimemiz çok önce yapıldı. Yani lehv ve mahfuzda peygamberlerimiz için yazdık. Onlara elbette yardım olunacaktır. Onların yolundan gidenler galip olacaklardır buyuruldu. Allahu u Teala'nın zatının tecellisi yalnız peygamberlerin sonuncusuna olur. Bu yüce peygamberin yolunda gidenlerin yüksekleri de bu tecelliden pay alır. Fakat bu söz başka peygamberlere zatın tecellisi olmaz. Bu ümmetinin yükseklerini olur demek değildir. Böyle düşünmekten Allahu Teala korusun. Bu söz evliyanın peygamberlerden daha üstün olduğunu anlatmıyor. Çünkü bu tecelli o yüce peygamberlere olur demek bütün peygamberlere de onun vasıtasıyla ona uydukları için olur demektir. Bu tecelli bütün peygamberlere o yüce peygamberin aracılığıyla olur. Bu ümmetin evliyasının büyükleri ise ona uydukları için bu tecellinin zilleri nasip olur. Peygamberler bu büyük nimetin sofrasında onunla birlikte oturmaktadır. Evliya ise, o sofranın artıklarını yiyen hizmetçilerdir. Sofrasında oturanla artık yiyen hizmetçi arasında çok fark vardır. Bu makam tasavvuf yolcularının ayaklarının kaydığı yerden biridir. Bunu açıklamak ve şüpheleri gidermek için bu fakir yani imamı Rabbani Hazretleri kitaplarında mektuplarında çeşitli bakımları bildirmiştir. Sözün doğrusu bu mektupta Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanıyla ile yazılmış olandır. Malumiyi şerifiniz olsun ki bu tecelli her ne kadar o yüce peygamberin aracılığıyla bütün peygamberlere hazır olmuşsa da. Bu üstün vilayet onların ümmetlerinin evliyasına nasip olmamıştır. Bu tecelliye kavuşamamışlardır. Bunların asıllarına nasip olan tecelli aracıyla ve görüntü olarak olunca zırllere, artıklara ne kalabilir? Bunları açık keşifle anlıyoruz, akıl yoluyla değil. Yukarıda bildirdik ki peygamberlere uyanların büyükleri onların üstünlüklerinin hepsini kendilerine çeker. Bu üstünlükler uydukları peygamberlerin üstünlükleridir. Her peygamberin üstünlüğü demek değildir. Kendi peygamberlerinin velayetinden pay alırlar. Zat-ı ilahinin tecellisi ümmetler arasında yalnız bu ümmete olmaktadır. Bunun için ümmetlerin en hayırlısı olmuşlardır. Bu ümmetin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibi olmuştur. Bu Allahu Teala'nın öyle ihsanıdır ki dilediğine verir onun insanları pek çoktur bu vilayetin üstünlüklerinde biraz yazmak istedim vakitler olduğundan ve kağıt yetişmediğinden yazılmadı Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanı olarak ilimler marifetler yağmur gibi yağmaktadır şaşılacak gizli bilgilerin incelikleri açıklanmaktadır bu gizli ve ince bilgileri yalnız kıymetli oğullarıma anlayabildikleri kadar açıklamaktayım sevdiklerimiz birkaç gün huzurdadır Birkaç günde gaybet halindedir. Bunun için veli hiçbir sahabinin mertebesine ulaşmaz demişlerdir. Size kavuşmak arzumuz çoktur. Bu aşağı kimseye yazdığınız mübarek mektubunuz gelerek şereflendik. Amellerini, ibadetlerini kusurlu görmek Allahu Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir. Fakat hallerin orta derecede olması her işte güzeldir. Sınırı aşmak, pek az yapmak gibi adetten uzaktır. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed-i Mustafa'nın izinde bulunanlara selam olsun. 249. Mektup bu mektup Mirza Darab'a yazılmıştır. Gelmiş ve gelecek bütün varlıkların en üstününe uymanın faziletlerini bildirmektedir. Allahu Teala, Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği sevdiği kullarına selam olsun. Ahirette azaplardan kurtulmak ve sonsuz saadete kavuşmak ancak geçmiş ve gelecek bütün varlıkların en üstününe uymakla olur. Bunun için ona uymakla mahbubiyet makamına erişirler. Onun yolunda bulunmakla Allahu Teala'nın zatının tecellisine kavuşurlar. Onun izinde ilerlemekte bütün mertebelerin en üstüne olan Mahbubiyet makamından sonra hasıl olan Abdiyet mertebesine ulaşırlar. Onun izinde ilerleyenlerin büyükleri İsrailoğullarının peygamberlerine benzetildi. Peygamberlerin en üstünleri olan Uğrul-U Azm peygamberler onun yolunda olmayı istemişlerdir. Musa aleyhisselam onun zamanında bulunsaydı onun yoluna girmekten başka bir şey yapmazdı. İsa aleyhisselamın göklerden ineceği ve Allahu Teala'nın sevgilisine ümmet olacağı herkesin bildiği bir şeydir. Onun ümmeti onun yolunda bulundukları için ümmetlerin en iyileri oldular ve cennettekilerin çoğu bunlar oldu. Ona uydukları için ahirette bütün ümmetlerden önce cennete girecekler. Böyle daha nice üstünlükleri vardır. Bunun için o yüce peygamberin sünnetine uyunuz ve ahkam-ı İslamiye'ye yapışınız. Ona ve onun peygamber kardeşlerinin hepsine en üstün dualar ve en yüksek selamlar olsun. 250. Mektup Bu mektup Molla Ahmed'i i Berki'ye yazılmıştır. Tasavvuf yolundaki halleri ve haccın şartlarından birinin yolun tehlikesiz olması olduğu bildirilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allahu Teala'ya ya olsun. Onun yüce peygamberine ve âline ve ashabına salat ve selam olsun. Din ve dünyanızın iyi olması için dua ederim. Biz fakirler çok iyiyiz. Allahu Teala'ya hamd olsun. Sizin de afiyette olmanızı Allahu Teala'dan dilerim. Kıymetli mektubunuz geldi. Önce olan zevkleri ve ferahlıkları şimdi kendimde bulamıyorum. Bunun için eski derecelerinden düştüğümü anlıyorum diyorsunuz. Kardeşim, önceki haller West ve sima sahiplerinin halleri gibiydi. Bu haller cesette hasıl oluyordu. Şimdi hasıl olan hallerse cesedin ilgisi pek azdır. Daha çok kalbe ve ruha bağlıdır. Bunu anlatabilmek için uzun açıklamak ister. Kısacası şimdiki haller önceki hallerden kat kat üstündür. Bunlardan zevk duymamak, tat almamak, zevk ve tat almaktan daha üstündür. Çünkü büyüklere olan bağlılık insanı ne kadar cehalete çeker, ne kadar hayrete düşürürse o makandaki cahilliğe marifet denilir. Anlayamamaya da idrak etmek, anlamak denir. Nisbetin yani bağlılığın önce olan tadı, tesiri şimdi kalmadı diyorsunuz. Evet şimdi ruha olan tesiri artmıştır. Fakat herkes bunu anlayamaz. Ne yapalım ki siz bu fakirin yanında az bulundunuz. Nasip olan ilimleri, marifetleri az işittiniz. Teala ihsan eder de ikinci olarak buluş olursa birkaç gün bir arada kalırız. Sual. Yol ve yiyecek parası olan kimsenin bu zamanda hac yapmak için Mekke-i Mükerreme'ye gitmesi farz olur mu, olmaz mı diyorsunuz? Cevap. Yavrum, fıkıh kitaplarında buna cevap olarak gelen haberler çok çeşitlidir. Bunlar arasında fıkıh alemi Ebülleysin Semerkandî'nin fetvası seçilmiştir. Bunun bildirdiğine göre yolda ölüm, hastalık tehlikesi ve düşman korkusu olmadığı düşüncesi çoksa gitmek farz olur. Böyle zannetmesi çok değilse farz olmaz. Fakat bu şart haccın edasının gitmesinin şartıdır. Haccın vücubunun yani farz olmasının şartı değildir. En doğru haber de budur. Bu sebeple gidemeyenin hac parasını bırakarak başkasının gönderilmesi için vasiyet etmesi vaciptir. Vakitler olduğundan geri kalan sorularınızın cevaplandıramadım. Başka zaman yazarım ve selam.